Yollarda kalan gözlerimin nurunu yordum, Kimdir o nasıldır diye rüzgarlara sordum, mı tutan bir büyü var onda diyordum, Gördüm bir dişi parsı daha gözleri vardı, Sen miydin o afet ki dedim bezmi ezelde, Bir kanlı gül ağzında ve meykâsesi elde, Bir sofrada içtik ikimiz aynı emelde, Karşımda uyanmış gibi bir baktı sarardı,